Sedef Kalkmalı Ev Yazan Sevim Burak Seslendiren Suna Suner Geldiler Çok yorgundular Sokağın başına dizildiler Sekiz on kişi vardılar Bunların ardından kadınlar göründü çok yavaş yürüyorlardı. Yan yana sıralanmaları uzun sürdü bu yüzden. Ayakları çıplaktı. Erkeklerin önüne çömeldiler. Birden elleri kolları kımıldamaz oldu. Kadının birinin kucağında Ziya Bey'in küçüklük fotoğrafına tıpkı tıpkısına benzeyen bir çocuk vardı. Nurperi Hanım, Ziya Bey, Ziya Bey diye bağırdı. Ziya Bey yere çömelik kadının kucağından ona baktı. Olup bitenlere ilgi duymuyordu. Pencerenin önünden kaymaya başladı Nurperi Hanım. Düşmemek için elleriyle pervaza tutundu. Aşağı baktı, sütçü kadını gördü. Sütçü kadın ona aşağı atla anlamına gelen bir el işareti yaptı. İyi anlamadı Nurperi Hanım. Ziya Bey mi? Ziya Bey mi? diye sordu. Birazdan Bağlarbaşı Kızıklı tramvayından Madame Nuvart inecekti. Ona geliyordu. Dizlerini kıvırdı, vücudunu geriye çekti, sütçü kadına baktı. ''Aşağı atla'' dedi gene sütçü kadın. Atlamak istemiyordu. ''Ziya Bey, Ziya Bey'' diye direndi Nurperi Hanım. Çömelik kadının kucağında hala ona bakıyordu Ziya Bey. Yüzünde hafif bir solma vardı. O sırada Üsküdar Pazar Yeri iplerin üstüne geriliyordu. Bitmez tükenmez sessizliğin ortasına asılmış kalmıştı. Madam Nivartın bağlar başı kıskınlı tramvayı köşeyi döndü. Ziya Bey bacaklarını karyoladan aşağı sarkıtmış dik durmaya çalışıyordu. Geldiler. Kırım meydan savaşı kahramanlarıydı. Başları kalpaklı iki kişi geride durdu. Üç kişi gelip karyolanın önüne dizildiler. Kardeştiler. Efendi abi dedi en uzun boylusu. Öbür kardeşler ellerini göğüslerinin üstüne kenetlemişlerdi. Omuzlarından, göğüslerinden, nişanlar, kordonlar sarkıyordu. Ziya Bey karşıki duvara bakıyordu. Çok yaşlıydı. Çürümüştü yaşlılıktan. Ellerini yastığın üstüne sürdü, çarşafın altına soktu. Kemikten parmaklarını oradan oraya dolaştırdı. Yastığın ucunu kaldırdı sonunda. Aradığı oradaydı. Küçük bir mendil, saat, boş bir ilaç kutusu. Parmaklarını kıvırmadan avucunun içine aldı onları. ''Efendi abi!'' diye seslendi uzun boylusu. Ziya Bey duymadı. Bilinçsiz avucunun içindekilere bakıyordu. Soluk almıyordu bakarken. Göz oyuklarına ölümlü iki karanlık oturmuştu. Öksürdü. Kardeşlerden birinin nişanı yere düştü. Kımıldamadı hiç. Ziya Bey bacaklarının arasındaki o dürttü. Üstü gazeteyle örtülüydü. Göz oyuklarında iki lamba yanar gibi oldu. Hırsla titremeye başladı dudakları. Yumruklarını sıktı. Bir daha öksürdü. Meydan Savaşı kahramanları yardım edemediler abilerine. Yumruklarını sıktılar. "Efendi abi!" dedi uzun boylusu. "Efendi abimiz," dediler hep. "Aziz büyüğümüz, veli nimetimiz Ziya Bey düşürdü gazeteyi sonunda." Oturağa tükürmeye başladı. Tükürdü, tükürdü. Bitti. Yastığın üzerine düşen başı yuvarlak bir yarayı andırıyordu. Nurperi Hanım'ın diktiği siyah gecelik takkesi bu yarayı alna kadar kapıyordu. İçinde kalan ufacık karanlık bir soluğu tutmak için ağzını sımsıkı kapadı. Ayakta duranlar resme benzemeye başladılar gittikçe. Yaş sırasına göre dizilmişlerdi. Resmin kenarında Süleyman Şefik Paşa duruyordu. Sağ omzuna bir melek kondu. En önde parlak çizmeleriyle Ziya Bey. Titredi, yok oldu. Geldiler. Dört beş kişiydiler. Kapının önünde dizildiler. Nurperi Hanım bu seferkinin gerçeğe daha yakın olduğunu anladı. Gelenler dostlarıydı. Yüzlerindeki en küçük sivilceyi görebiliyordu. Pencereden gülerek selam verdi. Bağlar başından tramvayla gelmiş Madame Nivart, radyo tamircisi Anesti ile yan yana duruyordu. Dönüşte yolları aynıydı. Madame Nivart bir elini Anesti'nin omzuna koymuş, öbür eliyle mendili yüzüne kapamış, ağlıyordu. Nurperi hanımı görmemişti. Anesti'ye hızlı hızlı bir şeyler anlatıyordu. Anesti hep pencereye bakaraktan kafasını sallıyordu. Madame Nuvart'ın lafı biter bitmez gene pencereye bakaraktan bir şeyler söyledi. Madame Nivart mendilini yüzünden kaldırdı. Nurperi Hanım'la göz göze geldiler. Vah yavrum, vah yavrum diye başını iki yana sallamaya başladı. Nurperi Hanım sütçü kadını aradı, göremedi. Yolun ucuna baktı. Taşçı Hayri Usta geliyordu. Yüzü ince mermer tozuna bulanmıştı. Kolunun tersiyle sildi yüzünü. Kirpikleri gene de beyazdı. Gömleğinin cebinden keskisinin ucu görünüyordu. Hayri Usta başını pencereye kaldırdı. Onu gördü. Aşırı bir saygı ile ''Başın sağ olsun.'' dedi. Beyaz kirpikleri titreyip duruyordu. Ziya Bey'in tabutu kapıdan çıktı. İlerlemeye cesaret edemiyormuşçasına kısa bir an durdu. Sonra yoluna devam etti. Sokağın köşesine gelince tabutu taşıyan adamlar koşmaya başladılar. Güçlü bir şeyin üstesinden geldiğini düşündü Nurperi Hanım. Ziya Bey ölmüştü. O sırada yapılacak hiçbir işi yoktu. Görevi bitmişti. Kırk yıldan bu yana onun için yorulduğunu anladı. Pencerenin önünden çekildi. Ziya Bey'in gömüleceği mezarlığa bakan başka bir pencereye geçti. Geldiler. Sekiz on kişiydiler. Ellerinde ağız armonikaları vardı. Hepsi gençti. Nurperi Hanım yiyecek sepetini açtı. Çok keyifliydi. Sepetin en dibinden binlik rakı çıkardı. Cıvıl cıvıl bir sesle, ''Arkadaşlarınız nerede?'' dedi. Ağaçlar aralandı. Bir o kadar genç daha çıktı. İki sıra aydınlık göz gördü Nurperi Hanım. Gerilerde bir yerde Ziya Bey Bağlarbaşı Kızıklı Tramvayı'nı bekliyordu. Bağlarbaşı Kızıklı Tramvayı geldi. İçinden Madam Nivart'la Hayko Efendi çıktılar. Kanter içindeydiler. Hayko Efendi'nin ensesinde ıslak bir mendil vardı. Kilise korosundan geliyoruz dediler. Armonika yer yer kopuk tuna dalgaları valsini çalmaya başladı. Ziya Bey Nurperi Hanım'ın önünde eğildi. Tek bonjurlu adam oydu. Çabucak sarhoş olmuştu Nurperi Hanım. Topuklarıyla karınca yuvalarına basa basa döndü. Madame luật, Danu bleu, Danu bleu diye çığlık atıyordu. Biz, biz diye el çırptı 20 kişi. Ziya Bey Nurperi Hanım'ın kulağına eğilip "Bonjuru tavan arasına kaldır?" dedi. Ziya Bey'in tabutu yavaş yavaş ilerliyordu. Mezarlığa bakmaya koyuldu. Mezarlığın eteklerinde tek katlı küçücük evler vardı. Nurperi Hanım'ın yıllardır özlemini çektiği düz ayak bir hayat göze çarpıyordu. Cenaze küçük evlerin arasından geçerek tepelerin eteklerini tırmanmaya başladı. Taşıyanlar iki de bir duruyorlardı. Tabut sallanarak ilerliyor, ara sıra dalların arasına takılıp kalıyordu. Kederli saymıyordu kendini. Öldükten sonra Ziya Bey'i görmemişti. Son olarak aslan ayaklı koltuğunda oturmuş burnunun kıllarını kesiyordu Ziya Bey. Gece bir iki kez de üstünü örttü onun. Eskiden de yapardı. Arkadaşça ayrılmışlardı. Ayrılmak bile değildi. Neredeyse birkaç günlüğüne geziye çıkmıştı Ziya Bey. Nurperi hanım bekleyecekti. Ağaçların arasında ilerleyen tabuta baktı. Sanki tabut değildi, tabut biçiminde kesilmiş bir uçurtmaydı. Sağa sola yalpa vurması küçük çocukların hoşuna gidecek bir şeydi. Bu uçurtmayı birden kendine benzetti. Rakı içtikten sonra evin içinde boyuna kapılara, merdivenlere çarpardı. Eli yüzü çürürdü. Daracıktı ev. Ne kadar kaçsa önüne ya duvar ya dolap çıkardı. Tabutla uçurtma, uçurtmayla kendisi arasındaki benzerliği ve birbirine benzeyen başka şeyleri düşündü. Sonunda her şeyi birbirine benzetti. Düşüne düşüne hayatının en hurda ayrımlarına kadar indi. Fakat düşünürken bazı şeyleri atlıyordu. Her şeyi unuttuğunu sanması onda alışkanlıktı. Yıllar yılı Ziya Bey'in evinde mutfakla merdiven arasında oyalandı gitti. Gelenlerden, gidenlerden, mektuplardan uzak kaldı. Kendini işe verdiği gibi Ziya Bey'e vermedi. Şimdi bazı şeyleri değiştirip değiştiremeyeceğini düşündü. Kırk yıl yaşlı bir adamı yedirip içirmesi, yıkayıp paklaması, tıraş etmesi niyeydi? Bazı şeyleri neden yaptığını... Bazı şeylerin neden yapmadığını bilemiyordu hala. Ziya Bey ölmeden önce bunları ne zaman oturup düşünecek olsa bir işi çıkardı. Evde hiç düşünemezdi. Kapının önüne ya da aşağıya, bostana inerdi. Arnavut bahçıvanla bir iki sözcük konuşurdu. Anlamı yoktu pek konuştuklarının. Yeşilliklere falan bakar, içi açılırdı. Ziya Bey'le iki söz edemezdi. Ziya Bey hep kendinden söz açardı. Alçak sesle tane tane konuşurdu. Yaşlandıkça kapının önünden ne geçerse istemeye başlamıştı. Hep istiyordu. Bugün çorba, ıspanak, maden suyu. Yarın maden suyu, tatlı, odun. Öbür gün maden suyu, şeker, simit, halka. Ziya Bey'in bencilliği gün günden arttı. İskeleden İstanbul'a gitmek için vapura binerler, Ziya Bey birinci de, Nurperi Hanım ikinci de otururdu. Buna tutulmazdı. Vapurun burnuna gidip başka şeyler düşünürdü. Kendini mutfakta bulaşıkların karşısında sayardı. Evin içi ölülerden arta kalan eşyalarla doluydu. Nurperi Hanım bu eve geldiğinde hepsi sağdılar. 15 yaşında saçları kol iriliğinde bir kızdı. Yan ya diliyle karışık Türkçe konuşurdu. Evin beyleri daha o zaman yaşlıydılar. Dört kardeştiler. İlk önce Affan Bey öldü. Ardından Haydar, sonra Tayyar Bey. Tayyar Bey'in bir kolu yoktu. Varmış gibi yapardı. Akşam üstleri evin içi soğuyunca pelerinlerini giyerlerdi. Üç kardeş neşeli ve kalın sesliydiler. Üç kardeş öldükten sonra akşam üstlerinin keyfi kalmamıştı artık. 20 yıldır rakı içiyordu mutfakta. Ziya Bey hiç kardeşlerine benzemezdi. Nurperi Hanım onları özledikçe tavan arasına çıkıp kılıçlara, kalpaklara, nişanlara, onların konçlu fotinlerine bakardı. Ziya Bey ölüm sırasının kendinde olduğunu biliyordu artık. Yüz numaralara, merdiven altlarına saklanıyordu. Nurperi Hanım bilerek tükürük okkalarını ve oturakları ortaya çıkardı. Ziya Bey'in evi kendi üstüne yapmasının sırası gelmişti. Kırk yıldır bunu bekliyordu. Ölümden söz açmadı. Ziya Bey, evi unutmuş göründü. Nereden çıktığı belli olmayan bir asker kaputuyla pencerenin önüne geçmiş, bir daha da oradan kalkmamıştı. Sabahtan akşama kadar kediyi gözetliyordu. Nurperi Hanım'ın Samur kedisini. Hayvan ağaçlara tırmanmasın, kapılarda bacalarda dolaşmasın, ortalığa siğmesin, kendisi gibi pencerenin önünde otursun istiyordu. Sonunda kediyi kasaba gönderip hayalarını aldırdı. Kedi hadım olur olmaz tüyleri uzadı, pataları kocamanlaştı. Sabahtan akşama değin tembel tembel yatıyor, ara sıra gözlerini açıp Nurperi Hanım'a bakıyordu. Ziya Bey'in huyunu almıştı. Sade yemek ve uyku saatlerini kolluyordu. Samur kedisini Fahri diye çağırırdı. Samur kedisinin gözleri menlikli Fahri Bey'in gözlerinin tıpkısıydı. Akşamları Samur Kedi, Ziya Bey, Nurperi Hanım üçü bir yatağa giriyorlardı. Ziya Bey sık sık nezle olmaya başladı. Sabahlara kadar öksürüyordu. Bir gece kalktı Nurperi Hanım. Elektriği yakmadan tavan arasına çıktı Ziya Bey'in bonjurunu Ayakkabılarını Saat kordonlarını Rahmetlilerin kılıçlarını Kalpaklarını Pelerinlerini Toplayıp evden çıktı Bir tek sedefli sehpaya dokunmadı Karyolanın altında bıraktı Durduğu yer sallandı birden Çevresindeki eşyalar ona düşmanca bakıyordu sanki Ziya Bey'i gördü. Yüzü, elleri tahtadandı. Nurperi Hanım birkaç adım attı. Sedef katmalı sehpa üzerine üzerine geliyordu. Duvarda çerçevelerin içinden üç kumandan fırlamış Nurperi Hanım'a yaklaşıyorlardı. Affan, Haydar, Tayyar Beyefendiler. Odanın içi Ziya Bey'in kardeşleriyle dolmuştu. Onları ayakta karşılamak istedi. Tayyar Bey kırmızı bıyıklarını titreterek ona tıpkı eskisi gibi bakıyordu. Tayyar Bey'e sofra hazırlamak için davrandı. Tayyar Bey burnunun dibine kadar gelip sesini kalınlaştırdı. Nurperi, saat kordonun nerede? diye sordu. Nurperi kızardı. Haydar ve Affan Beylerin duymayacağı incecik bir sesle Üsküdar Çarşısı'nda sattım diye cevap verdi. ''Peki Haydar abimin kılıcı, pelerinlerim, çizmelerim, gümüş nişanlarım...'' Nurperi, ''Üsküdar çarşısı, Üsküdar çarşısı'' diye ağladı. Işıktan beyazlaşmış çiğ bir aydınlıkta bekliyordu. Geldiler... Yorgun göz kapaklı bir deve kuşuydu Nurperi Hanım. Saçlarını oturup kendi kendine ale garson kesmişti. Biraz utanıyordu. Gelenler çok kızgındılar. Göğüsleri körük gibi inip çıkıyordu. Sekiz on kişi kadardılar. Durup saçları kesik deve kuşuna bakmaya başladılar. Nurperi Hanım ayağındaki terliklerin ucuna kaçtı. Susup önüne baktı. Gelenlerin tavrında hiçbir değişme yoktu. Evin kapısının önünde put gibi duruyorlardı. Yirmi evlik bir mahalle vardı artlarında. Derme çatmadıkları birbirine denk evler. Pencereleri açıktı. Açık pencerelerinden neleri var neleri yoksa görünüyordu. Kötü bir ön sezi kafasından yol yol geçti. Onun yangın duvarlı, rüzgar fırıldaklı, şimşek çekenli evini almaya gelmişlerdi. Nurperi Hanım kırk yıldan beri pencere önünde oturuyordu. Hiç kımıldamamıştı yerinden. Menlik'ten Üsküdar'a geldiğinden bu yana tırnaklarını yiyip duruyordu. Kapının önüne dizilenler, tırnaklarını yiyip duran bu saçma hayvana yumruk salladılar. Birden Nurperi Hanım'ın penceresi çatırdadı. Evin odaları, merdiven altları birbirinden ayrıldı. On kişi... Evi dört parçaya bölüp götürdüler. Nurperi Hanım deve kuşu sesiyle Ziya Bey, Ziya Bey diye cızıkladı. Ziya Bey duymadı. Aslan ayaklık koltuğunda An Ferudunici Hanıma evi An Ferudunici Hanıma nevi diye tekrarlıyordu. Mutfaktaki boş şişe kapakları, binlerce karınca, karyola önündeki sedef kalkmalı sehpa koşup eteklerinin altına saklandı. Soba deliğindeki iri örümcek ince ayaklarıyla Üsküdar çarşısına yürüdü. Nurperi Hanım hemen orada tencerenin siyah dibine yapışıp kaldı.